Nemaz da aynı kıyamet gününün remzini göstermektedir. Mesela kıyamda huzurullah'a duruyoruz. Allah subhanehu ve teala kıyamet gününde halk Allah'ın huzurunda durduğu vakitte kitabını oku diyecek. Çünkü herkesin yapmış olduğu amellerini mukayyet olan kitap boynunda aslı olacak. İsrâ بِلَا سُورِهِ اِسْرَى وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ فِي اُنُوكِهِ وَنَهْرُجُلَهُ يَوْمَ kıyameti كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْش ''İkra kitâbet tefâ bi nefskeliyev maliki i hazîba.'' Oku kitabını, okuyacak kitaptaki günahları görünce mahcubiyetin iyilecek. Mahcubiyetinden ''Sübhâna Rabbi el-Azîm, ey azîm ona Allah seni noksan sıfadan tezbih ederim.'' diyecek. Allah diyecek ki kaldır kafanı, oku kitabını, oku bak nereye yaptın sen dünya aleminde. Oku, okuyacak, ikinci sayfaya çık, daha büyük günahlar irtikap etmiş, onlar da kaydolulmuş. Ne küçüğü kalmış ne büyüğü, hepsi tezbih edilmiş. Allah gene yani oku, oku kitabını diyecek ve okuduğu vakitte daha büyük günahları gördüğü vakitte secdeye kapanıyor. Sübhane Rabbiyel Alâ, ey alâ olan Allah senin okusunu sıfattan teyzi ederim diyor. Allah gene kaldır başını secdeden, kaldırıyor. Oku kitabını gene, gene okuyor, gene günahlarını gördüğü tekrar secdeye kapanıyor. Sonra gene kaldır başını, gene kaldırıyor, oku kitabını, kitabı okuyor ve mahcubiyetinden böyle diyor. Sağa ve sola başını çeviriyor, selam veriyor. Onun manası şefaatçi aramak etrafından, sağından ve solundan.